Değerli Açık Radyo dinleyicileri, benden Zutkulaer ve yepyeni bir Yeşilçam akibüsü programında da sizlerle birlikteyiz. E, bu hafta programımızın konusu e, Sadri Alışık. Yakından takip edenler e, çok iyi bilirler. Ben programı genelde 3 e, ana format üzerinde sürdürmeye çalışıyorum. E, bunlar e, ya davet ettiğim e, konuklarımla yaptığım görüşmeler oluyor veya daha önce e, katıldığım veya kendi yaptığım bazı görüşmelerden derlediğim kayıtlar oluyor veya yeşil çam müzikleri ağırlıklı program yapıyorum. Ancak bugün birazcık daha farklı bir program hazırladım sizlere. Programın içinde duyacağımız her şey Sadr Alış'a ait olacak. Ee, onun filmdeki replikleri ve şarkılarına yer vereceğim. Benim de zaten şu anda e, bu son e, anonsum olacak. Programı da zaten e, yine Sadr Alışık bir e, güzel sıradıyla kapatacak. Tophane Yırtımı'ndan şarkısı, Avare şarkısı, e, Turistömer şarkısı All side, Osman, bunların hepsiyle birlikte bence Türk sinemasının ve tiyatrosunun en önemli oyuncularından bir tanesi Sadri Alışık için hazırladığım bu programı umarım sizler de beğenirsiniz. O zaman ben lafı daha fazla uzatmıyorum ve programa Sadri Alışık'a bırakıyorum. Hepinize iyi dinlemeler. Bize oynadın demek. Aramıza insan evladı gibi girip mal alın. Ol. Hırsızlamaya getirip kalplerimizi çaldın ve de alay ettin hepimizle ha. Hepsini de o kitap için yaptın, öyle mi? Ey yavrum, ey! Sen de mi buradaydın, bol parmak Rıza? Banka veznedarlığı ne oldu? Tahliye oldun demek. Bir çanta parayı yiyemeden koluna takmışlardı bileziği. da iftiraydı. Oturup bunları yazacağın yerde, biz gariban takımının gözyaşlarıyla alay et, değil mi? Asıl hikaye bunlarda abla, bunlarda. Bizde, bir cezaah çekmekten başka ne var ki? Hadi, oynayın çaçanızı. Çagana la 프랑galise Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh Neşemi de bulunca dalgamada da bakarım Aman, ey. Aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim İzmarit'in kralını seçerim Aman ey. Trafikten çıkarım. Kıyboto yıkarım, hiçbir işte tutulmam, hepsinden de yıkarım aman ey, aman ey. Güzel kızlar hepsi benim peşimde, peşimde. Tomar, tomar paracıklar cebimde aman ey. Dur ezden merdi yollar, cebimde tatlım canım diye rekbesimden geliyorlar amaney Aman pişman olur bak sabahlar ...Bilmizde kalbim, akşamları beş kade, ...Neşemi de bulunca dalgama baka da bakarım. Aman eyy! derler benim adıma! Pişman olur bakmayanlar tadıma! Sabahları bir kade, akşamları beş kade, ...Neşemi de bulunca dalgama da bakarım, iyi mi? Sokaklarda ayrak ayrak gezerim Ondan sonra İzmarit'in kralını seçerim Trafikten çakarım Kral oto yıkarım Anladın mı? Ne bileyim? Güzel kızlar hepsi benim peşimde Paracıkları da tomar tomar onlar da cebimde Turisteler diyorlar birbirlerini yiyorlar tamam mı? Evet! kumar paracıklar cebimde aman he bir birle değiyor yollar de tatlım canım diye zindenden geliyor dostlar aman he hey, hey. pişman olur bakmayanlar tadım Sabahlar bir kade, akşamlar beş kade. Ne sembide bulunca dalga mada bakarım ama ney? Hele! Mespark, Spark konuşuyor. Emriniz kaptan. Kaptan emrinizi bekliyorum. Ah süper sen misin? ...Bize dört tane çay gönder ama demli olsun anladım. Heh. Aa, bu makinenin ne makinesi böyle ya? Komputer. Ne, ne işe yarar bu abi? Her soruya cevap veren bir cihazdır. Ben de bir sual sorayım mı kendilerine? Yanlış şu anda olmaz. Elime bir sual ben sorayım abi, ne alırsın Olmaz dedim, ister turist. Ya bir makine için kırma kardeşini ya! Peki, sorun. Komputer! Komputer değil. Ne? Komputer. Ben onun imkânı yok söyleyemem abi ya! Benim yerime sen söyle sen, hadi! Kompidör, cevap verin! Şey... iki kere iki, kaç eder? Dört! Aa! Bindi be! Abi, bir saat daha sorayım kompidörü! Olmaz mı, Mr. Turu, şu anda işimiz var! Bir kere yaptık oldu ya, ne olur öyle mi yapayım, hadi! E, kompidör de, kompidör de, kompidör de, hadi! Kompidör, sorulara lütfen cevap veriniz! Şey, kompidör, bu haftaki TOT'un neticeleri nedir? Bir, iki, sıfır, ver ver şunu, ver sıfır! 1 2 1 Oturmuş ehli keyifler, çekerler demir Oturmuş şehli keyifler, çekerler demir Çatlak patlak delik deşik, kambur kör Nalet malet hepsine bak Çek mastor çek, aman aman dalgıya bak Topan eritmında herkesin dalgası kafası Saat gibi, bosunu ver Rıhtımında var bir meyhane aman aman Tapağ ne var bir meyhane aman aman Çok naz etme hanım abla doldur bir tane Çok naz etme hanım abla doldur bir tane Çatlak patlak delikte deşik kambur kör Nalet malet hepsine bak Çek mastur çek hanımın dalgaya bak Paneristımın kızları alayı bacımız, ha, bacımız başını bu <Gülüyor> Paneretim onda yaparlar kan karramana Topan eritiminde kantar aman aman Bu sosyete kızlarının hepsi de mantar Bu sosyete kızlarının hepsi de mantar Çatlar patlar, delikte deleşik, kambul kör Lanet malet hepsine bak Çek mastor çek aman aman dalgıya var Topan eritiminde için dalgalar hava kazı diyorum Basını ver Topane rötümünün Kızların nazlı aman aman Topane rötümünün ...Kızlar nazlı aman aman... ...Şu İstanbul şoförlerin hepsi de hızlı. İstanbul şoförlerin hepsi de hızlı. Çatlak patlak, delikte de deşik, kandur kör... ...Nalet malet hepsine bak aman aman... ...Çek, mastortek aman aman... ...Kalgaya bak. Boşsun Ulu! Sevtimizin bir tanesiydi Müjge. ...saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür... ...evleri ufacık... ...gözleri dört defa lacivert... bedeni her ne hikmetse... ...o da bana gönüllüydü... ...öyle bir sevdiğim kimiyken... ...dünyamı şaşırdım... ...haddimi bilemedi... ...evleniriz gibi geldi bana... ...evimiz... ...yuvamız olur, ışığımız yanar... ...fakir soframız kurulur gibi geldi... ...sahil bahçesinde... ...gazoz içerekten gizli gizli mal-i kurardık. Sonra da çarşılara girerdik. Eşya beğenirdik, elden düşme. Aynalı konsolumuz, topuzlu karyolamız bile olacak. Müjganım her an, her bir daim yanımda olacak. Ama oldu, gitti. Nereye mi? Paraya gitti abi, paraya. Nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni. Her akşamüstü bekledim yollarını. Elbet bir gün biz yuvak kurarız derken duydun evlenmişsin sen, dengin bir gençle. Dencin olsaydım sensiz kalmazdım. Her an düşünüp seni hiç ağlamazdım. Ağram olsaydım aşkım kalırdı. Seve, seve yanımda benimle yaşardı. Şuraya bak, müjgan gelmiş. Hikâh resimlerimizi de çektirdik. Sonra, Karpuzcu Raşit abinin kayınbiraderine borç ederekten... nişan yüzüklerimizi de yaptırmıştır. Ama Müjgan takmadı bunu, takamadı. Buçu verdi eline. Meğer gizlice bir altın kafes bulmuş kendine. Müjgan'ın gelinliğini hususi diktirmişler. Benim gibi kiralık tezboğa kalmayıp kalkışmamışlar. Öyle sevildim ki... Mesut ve bahtiyar olsun diye dualar ettim. Müjgan gibi ben de birbirimize verdiğimiz sözleri, ettiğimiz yenileri unuttum. Bir daha maliye gelmedi Müjgan, gelemedi. Bizim dar ve eski sokaklara otomobili sığmıyormuş dediler. Senede birkaç ay zaten Avrupa'daymış dediler. Zaman şifalı bir ilaçtır, unutursun dediler. Unuttum beni. Hiç aklıma gelmedi. Hatırlamıyorum bilemiş gene, hatırlamıyorum. Öptüğünü düşünüyorum dudak yerine parayı Para için açar mı sevişenler arayı Madem para mehimli al koluna parayı Çantana da koy sen aldın o kocayı Zengin olsaydım, sensiz kalmazdım, her an düşünüp seni hiç olamazdım. Param olsaydım, aşkım kalırdı, sevme, sevme, yanımda benimle yaşardı. Adımız üstümüzde garip bir Offside'ydım ben. Offside yani. Hiç gol olmamış adam. Öylesine Offside. İşte o benim. Adaletine kurban olduğum Allah'ım. Bir gün bile güldürmedi yüzümü. Ne yaptımsa, ne el attımsa ters çıktı. Ölecekmiş. Ölmesin dedim. Bir can kurtulsun dedim. Bütün hayatımda Offside dediler. Bir şey yaramaz Zümsürt dediler Varsın gene desinler dedim Hayatımda bir defacık bir kız sevdim Onu da kaybedeyim dedim Hayatımda bir kerecik bir şey kazanacak oldum Onu da kaybedeyim dedim Tek bir can kurtulsun dedim Çocuğu kurtaracak kadarını aldım Üst tarafını el sürmedim Ben mı oldu Sizler hepiniz Hepiniz Hepiniz hakem olun abiler ya bu maç be, tıpkı bir maç. Ama böyle hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz. Topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız. Ben, ben Osman. Olsaydı Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol. Bu da mı gol diye be. Bu da mı gol? Bu da mı gol diye. Adaletine insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol diye. üşterbederim bu aşkın derdinden avare gezerim yıllardır vermişim ben düşterbederim avareyim avareyim çırpınır inlerim yolunu kaybetmiş bir garip kuş gibi sevgilim diyerek çırpınır inlerim avareyim avareyim sevgilim, o geçen günleri Gönlümden atardık bütün hüzünleri Unutma sevgilim, o geçen günleri Gönlümden atardık bütün hüzünleri Avarim! Avarim! Siz ben öksüzüm, avare gezerim. Soldu bak kalbimde aşkımın gülleri. Soldu bak öksüzüm, avare gezerim, avareyim, avareyim. ...Ali Efendi dayı çağırıyor dediler, bizim pederle silah arkadaşıydı... ...Yani beni de tanır ve sever yani, sizden iyi olmasın? Kızı Türkan acele Ankara'ya gidecekmiş bu imtihan davasına... ...Türkan dediğini de çocukken tanırım yani. Bak dedim ya, ne çabuk geçiyor zaman. Sana emanet dedi Ali Efendi dayı. Ya lafı mı olur emanet kız tabi ya! Bir de baktım Türkan, abi ay parçası gibi... ...Yani nutuk tutuldu böyle, hani heykel olmuşum heykel... ...Ev eşyası gibi kalmışım. ...Kız yahu sen bu kadar dedik demedik... ...Atladık arabaya diyorum İki laf ettik, baktım ağzından balakıyor ya yok böyle şey be! Hani o yolları, o bolu dağlarını geçtik mi, uçtuk mu... Nah, ...Nimete kör bakayım hatırlamıyorum ha! Yahu beş saatte girmişim Ankara'ya diyorum. Sonra kız emanet ya, gece attım iskemliği kapısının önüne... iki paket de cigara, sabaha kadar oturdum iyi mi? Ertesi gün verdiğim tane atladı arabaya... ...Yahu kız değil afet be! Hani giderken uçuyorduk ya abi dönüşte kaptım böyle 30 40 kilometre diyorum. Niye diye sordu birkaç kere. Bozuk mozuk dedik. Yersen tabi. Yol bitecek diye ölüyorum abi. Sonra bitti o yolları yine. Kasım Paşa'ya geldik. Elimi sıktı. Gene görüşelim dedi. Teşekkür ederim. Senin kadar tatlı iyi bir insan görmedim dedi. Böyle içimden bir şey aktı. Kalbime oturdu kurşun gibi. Sonra elini salladı. Erkeklik olmasa ağlayacağım be. 3 5 gün gelemedim kendime. Ya buram yanıyor abi. Na direksiyon, yol, taş, viraj Yahu, trafik memurunu Türkan görüyorum, iyi mi? Sebepsiz yere doluyor gözlerim. Ne yemek, ne içmek. Durup dururken be ağlama! Ölüyorum be! Ne oluyorsun, dedi Ekrem. Hiç dedim ama... ısrar etse de anlatsam diye içim gidiyor. Sonra baktım, üstelemedi. Ben kendiliğimden döküldüm. Yani ihtiyaç abi, anlarsın. Bana bak, dedi Ekrem. Sen kim, o kim? Babasının yanında yirmi tane Osman çalışıyor, dedi. Kapısında on kişi nöbette, dedi. Ben de on olurum, dedim. Yaptım nöbete, iyi mi? Evden adımını atıyor, atmıyor dışarı. Şak açıyorum arabanın kapısını. Önce hıkmık etti ama sonunda alıştı. Ha. Beni görür görmez vallahi yani böyle ışık ışık parlıyor gözleri abi. Öldesin öleyim be anlatılmaz ki ya, anlatılmaz ki. Efendilik, güzellik, nezaket, alçakgönüllülük. Ya kaat elması ya abi var mı böyle şey be? Ne istersen onda ha. Ali Efendi dayıya bahsetmiş benden bugün. ...Babam seninle görüşmek istiyor dedi, böyle kalbim ayağımın dibine yuvarlandı, ölüyorum zannettim. İster misin dedim, hani olacak şey değil ama ne demişler? Ümit, fakirin ekmeği ye, Mehmet ye! Böyle çarpa çarpa ettik sabaha, şak damladım oraya. Ondan sonra cima böyle baktı baktı, sonra çıkardı, 30 bin lira attı önüme. Araba al kendine dedi, yavaş yavaş ödersin bana, iyi mi? Ya ben onun arabasında değilim, kapıldın mı bu Ümide? Beni beğendi diyorum Allah'ım. Yani bir ara kapansam ayana ölüyorum desem, ölüyorum Türkene be. Ya acıyım bana bütün ömrümü desem. Yani onu mesut etmekle çalışmakla sevmekle desem yani böyle yani Allah be. Hadi be dedi Ekrem. Bakalım kız seni ister mi? Ama ben kafama koydum açılacağım kıza. Geçtim hanenin önüne ağabey, saatlerce talim ediyorum. Bütün fiyakalı lafları yazmışım romanlardan, hani Nerime, Kadir, Mahmut, Mesat, Bozkurt... ...Hepsini ezberlemişim. Tam gideceğim, geldim askerden bir celp. Ne o bilmem, 45 günlük tekamül kursu varmış. Kurs takar mı aşkım aşkı? Hadi ben CET Askeri'yi ye. bir bıraktım Ekrem'e oğlum göz kulak ol şuna dedim ama... ...tam aldım bavulu, Ali efendi çağırıyor dediler, haber geldi. Tabii ben de ne yapayım, çaresiz Ekrem'i götürdüm. ...Kardeşimdir dedim, hani ben neysem o da odur dedim. Namusludur dedim. E tabi, biz böyle vasiyet edince, yani kardeşim falan deyince... ...Akan sular durdu tabi. Fakat abi, asker ocağında vakit nasıl geçti, ne oldu bilmiyorum. Ne hatırlarsam ölünü öpeyim, yani yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum abi. Sonra bir üst emenimiz vardı, yani sizden iyi olmasın, erkek mi erkek yani? Bir gün böyle dalıp gitmişim, elimde de Türkan'ın resmi. Üstümen geldi, resmi aldı elimden, böyle baktı baktı, sonra böyle yani bir taaf oldu çocuk, böyle durdu durdu, sonra dedi ki bana oğlum dedi erkek adam ağlar mı ve ağlar mı erkek adam? Ben de tabii Üstümenim dedim, ağlar da sızlar da bu ne davadır bilirsin dedim. Tabii o çocukta bir kalp taşıyor yani, resmi verdi, kendi gitti, benim askerlikte bitti zaten. Tak, ben hemen kahveye! Merhaba, Ekrem nerede filan dedim. Herkes kendi dalgasında. Yahu Ekrem, yoksa dedim, arabaya mı bir şey oldu? Yoksa Ekrem'e mi bir şey oldu? Vallahi bir şey yok abi dediler. Yani uğramaz oldu dedi kahveci iyi mi? Baktım pis Ferid'in kıs kıs gülüyor. Ulan sen her şeyi biliyorsun dedim, yapıştım yakasına. Arkadan birisi dur dedi ve elime bir davetiye sıkıştırdı. Oğlumuz Ekrem Gürbüz'le kızımız Türkan Selman'ın... Bilmem ne tarihinde Kasımpaşa Ünsal aile salonunda nişan, nişan birden buğulandı etraf. Hiçbir şey göremez oldum. Sesler, şekiller karıştı. Su serpmişler suratıma. Böyle kahvecinin otomobilin anahtarını uzattığını gördüm. Ekrem bırakıp gitti dedi. Hiçbir şey söylemedi mi dedim. Söylememiş. Sadece çekmiş gitmiş. Yeşilçam Arkeolojisi.